Bismillahirrahmanirrahim. Allah hamdeder, ondan yardım ve mağfiret dileriz. Nefislerimizin içerinden ona sığdırırız. Allah kime hidayet ederse onu sattığı uzak yoktur. Kimi de sattığıysa ona hidayet verici yoktur. Sözlerin en güzeli Allah'ın kelamı, yolların en güzeli ise. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'in yürüdür. Dinde sonradan icat edilen her şey bidat, her bidat daralet, her daralette ateştedir. Allah hepinize hayır versin,、Am、razı olacağı amelleri işlemeyi, cennete girmeyi, cemali görmeyi nasip etsin. Allahümme Allahümme. Bu gece izlenen bu saati, sahur vakti, Sıf Allah Resulü Aleyhisselatu Vesselam, Kadir Gecesini aramak imandanıdır. Dürü. Biz de inşallah niyetimiz kalis, inşallah. Sırf bunun için geceyi ihya edelim, imanımızı ziyadeleştirelim ve Allah'ın sen çok affedicisin, çok cömertsin, affetmeyi seversin. Öyleyse bizler de affet diye dua edelim. Aynen.、Evet, Biliyorsunuz, bin aydan hayırlı olan Kadir Gecesi, Ramazan ayının içinde gizlenen hazinelerde bir tanesidir. Aynen Allah Resulü Aleyhisselatu Vesselam'ın Ebu Bekir'e Mescidten çıkmadan önce sana Cennet hazinelerinden bir hazine vereceğim demesi gibi, bu arada da kapıya doğru yöneliyor. Ebu Bekir, Allah kendisinden razı olsun.、Amin. Ey Allah'ın dosyosu. Hani bana bir şey öğretecektin bak kapıya yöneldim لَا حَوْلَةً وَلَا قُوْوَةً اِلَّا اِلَّهِ çünkü bu cennet hazinelerinde bir hazinedir ve başına gelecek 99 bela ve musibeti bir bu söz ne yapar? engelleridir. Böyle rahmeti bol ve bir çok hayırlar nasip eden bir Rabb'i neyiz? kuruyorsun. Allah'a hamd olsun ki Rabımız bizlere göndermiş olduğu Resulü ile dinini ne yapmış öğretmiş ve Resulü de bir fiil, sözü ve sözü bir olarak bize dinini ne yapmış aktarmıştır. Vallahi kendilerinden razı olsun, sahabeler de Peygamberlerinden ne görmüşse onu almış, aynı hayatlarına geçirmiş, iyiliği tutmuş, insanlara emretmiş, kötülükten uzak durmuş ve insanları da uzak durmuş. Ne yapmış, çalışmış. Ama her zaman olduğu gibi, asli saadetten sonra Ali Kibserde bulunur. Muhakkak gelen nesiller emrolunan işleri bırakıp ne yoluna işlerle ne yapıyor, uğraşıyor ve dildeki şeyleri çıkarabiliyorlar Ali Kibserde. Bugün sizlere işlemi istediğim rivayet. Bu halin üstüne başta olmak üzere hemen hemen birçok hadis kitabında gelen ve geçmiş ümmetlerden günahkar hatta alabildiğine günahkar bir insanın kıssası üzerine olacak. Alabiliyor musun? Bir şey alabiliyor musun? Rivayetimiz 99 kişiyi öldüren insanın rivayeti yani böyle meşhur olmuştur. Nasıl ki Cibril hadisi dediğimizde Cibril'in insan kılığında gelip Aleyhisselatü Vesselam'a bazı şeyler sorması gibi, her hadisin böyle meşhur olduğu, yani bir ismi nedir, anıldığı vardır. Bu da 99 kişiyi öldüren insan nedir? Misali diye anılan rivayetler de bir tanesidir. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bir gün diyor ki sizden önceki kavimlerde bir adam var. tam doksan dokuz kişiyi öldürdü. Bu adam doksan dokuz kişiyi öldürse de kalbine bir pişmancılık geldi. Dedi ki acaba ben tövbe etsem Allah beni affeder mi? Araştırdı, dediler ki falan rahibe git sor. Adam rahibe geliyor ve derdini anlattı. diyor ki ben doksan dokuz kişiyi öldürürüm ve tövbe etmek istiyorum. Ben tövbe etsem Allah günahları mahveder mi? Rahip diyor ki hayır. Adam ne yapıyor? Onu da öldürür. Ama içindeki ateş ne yapmıyor? Bir türlü sönmüyor. Yine arıyor. Ben diyor şu kadar adam öldü. Bir daha eklendi kaç oldu? 200. Acaba tövbe etsem Sevem kabul olur mu? Birisi diyor ki, falan yerde bir rahip var. Sen ona git bir sor. Adam çıkıyor, rahipin yanından geliyor. Diyor ki, ben diyor 100 kişi öldürdüm. Ya başından geçen anlatıyor. 99 kişi öldürdüm. Tövbe etsem acaba Allah beni affeder mi? Kimden affediyor? Allah'ım. Yani korktuğu kim? Allah Allah. İnsanlardan doksan dokuz kişiyi öldüren birisi korkuyor mu? Mümkün değil. Sadece oradan korkuyor ve korku da iyi sarmış. Çünkü günahın içine ne yapmış? Bakmış, bu basit bir günah nedir? Değil. Çiftten sonra en büyük günahlardan birisi nedir? Adam、tamam. öldü. Rahip diyor ki, sen diyor, tövbe ettikten sonra Allah nasihatlerine kim girebilir ki diyor. Adam ne yapıyor? Rahat diyor. Rahatladığını görünce rahip ona ne yapıyor? Bir de nasihat ediyor. Fakat diyor, sana bir nasihatın var. Sen orada durma. İyi insanlar olmuş olsaydı, sen bu kadar adamı ne yapmazdın? Öldürmezdin. Öldürmezdi. bak, falan yerde iyi insanlar var. Sen ne yap? Oraya git. Sen orada yaşarsan, tövbe ne de ne yaparsın? Sağ olmalısın. Adam, istediği cevabı alıp kalbim unutmayın olunca, hiç düşünmeden ne yapıyor? Hemen adamın söylediği istikamete hareket ediyor. Birincideki hareket neydi? Kelle yavru. İkincide ne yaptı? Adama itaat etti. Ve adam giderken <gülüyor> eceli geliyor orada ölüyor. Rahmet melekleri geliyor cesedi alıyor, götürmeye bir çalışırken azap melekleri geliyor, bu diyor bizim adamımız. Bu ömrü boyunca. Hiçbir iyilikte ne yapmadı? Bulunmadı. Bu kadar. Adam öldürdü ve bunun cezası da ateş. Rahmet melekleri diyor ki, evet, iyi ama, iyilikte bulunmadı ki siz götürüyorsunuz. Önce biz, sonra siz. Bunlar ihtilaf ederken, Allah Azze ve Celle onlara üçüncü bir melek gönderiyor. Onlara insan kıvamında ve Hakem olur. Bu gelen hakem rahmet ve azap meneklerine diyor ki ölçün eğer kötülük işlediği yaşadığı yere yakınsa azap menekleri. Eğer iyilik yapma yani iyi yere doğru gittiği yere yakınsa rahmet menekleri. Menekler mesafeyi ölçüyorlar tam yarıdan Bir adım daha ileride gideceği yere, yani iyi insanların olduğu yere yakın oluyor, kim götürüyor?、Rahmet. Bir adım. Rahmet. Rahmet melekleri ne yapıyor? Alıyor, götürüyor. Evet. Hadisimizin birçok ziyadelikleri daha var, ama mane rivayetimiz neymiş? Bu. Ne yapmış adam?、Evet. 99 kişiyi öldürmüş. Peki, Dinimizde adam öldürmenin hükmü nedir? Bir insan iman etmişse dinden dönmedikçe ne yapılır? Öldürme kime ait? Şurada bir topluluk, Müslüman camatiz, Allah muhafaza. İçimizden birisi dinden dönse öldürülebilir misiniz? Kadiye ait. Bir devletin olacak, Karaparçan olacak, Emirin olacak. bunu uygulayacak bir gücün ne yapacak? Olacak. Bunun dışında bunu ne yapamazsınız? Uygulayamazsınız. Yani ferdin yapacağı, cemaatin yapacağı, devletin yapacağı neler vardır? Hükümler vardır. Kısasta nedir? Haksız yere öldürülene karşılık ne yapılır? Yapılan bir eylemdir. Adam 99 kişiyi öldürüyor. Bir de değil. Büyük günah mı? Bayağı büyük. Peki yaşadığı yer hakikaten iyi bir yer olsa bu kadar adam öldürebilir mi?、Öldürüm. Eğer 99 öldürdüyse öbürü kim bilir? Kaç, Kaç tane öldürdü? Veya bugün yaşamış olduğumuz şu ortamda daha dün Irak'a girdiler baştan başa tarla gibi ne yaptılar? Sürdüler, çıktılar. Kendilerine kulak veren masonları, kafirleri başa koydular. Güyasult dediler. Sonra öbür tarafa girdiler, halkı ne yaptılar? Hala koyun boğazlar gibi bir çok yerde ne yapıyorlar? İnsanları katlediyorlar. Ne adını? Yani, bugün adam 99 öldürdüysa, bugün yanına bir kaç sıfırı ne yapabiliyorsun? Atabiliyorsun. Ama, dikkat ederseniz, insan ne kadar günah işlerse işlesin, Allah Azze ve Celle'ye döndü mü, Ya Rabbi dedim mi ne yapıyormuş? Ferde hatası açıkmış yani Allah'tan ümidi kim kesermiş? Ancak kâfi bilir. Yani daha önceki derslerde incelediğimiz işlediğimiz meseleleri hatırlıyor musunuz? Allah'tan ümidi mümin asla ne yapmıyor, kesmiyor. Biz korku ve ümit arasında olan bir itikada sahibiz. Hem korkuyoruz. Hem de ne yapıyoruz? <gülüyor> Ümid ediyoruz. Ama kafirler Allah'tan ne yaparlar? Ümidi keserler, sırt dönerler ve ilk terk ettikleri ibadet nedir? Ramazan. Doğa. Doğa etmezler. Onun için Mümin suresinde ne diyor Allah Azze ve Celle? Ancak benden isteyin benden. Kim istemez? Ancak kafirler. Niye? Çünkü Allah'tan ümidi ne yapmıştır? Ancak kafirler kesmiştir. İlk terk ettikleri, sırt döndükleri Allah'ın sonu. Ama bakın 99 kişiyi öldüren bir insanın kalbinde hala iman neymiş? Var. Şimdi burada tövbe kapısı açık mı? Açık. Hasten birisi adam dahil öldürse tövbe ne yapıyormuş? Allah'ın ne yapıyormuş. Şimdi ayeti kelime de kim birini kasten öldürürse evet i cehennemdedir diyor. Var mı böyle bir ayet? Var. Allah kendisinden razı olsun, deminki adı susurlundan da bir kaydı olsun. İbn Abbas bu ayete binayem diyor ki bu mezgolmamıştır. Kim birini kasten öldürmüşse cehennemdedir.、Evet. Allah kendisine rahmet etsin.、Aynen. İbn Abbas burada ne atmıştır? Hata etmiştir. Çünkü bu hadis ne yapıyor? Tevbe hakkısının çık olduğunu, doksan dokuz kişiyi dahi bir insan öldürse ne yapıyormuş? Tevbesi kabul olabiliyormuş. Veyahut diyet var mı İslam'da? Var. Mı? Neye binaen? Birisi birini kasten öldürürse, onun karşılığına, karşıdakini、e, öldürülenin mahdüllerin sahipleri karşıdakine diyet vermeye razı olursa nedir? Kısas yapılmaz. Ha bu da gösteriyor ki, demek ki birini kasteli öldüren ebedi cehenneme ne yapmazmış? Gitmezmiş. Bu da derinlerden bir tanesi. Ama bugün bu hadisi seçmemekin sebebi biliyorsunuz Kadir Gecesi bin hayda nedir? Hayırlıdır ve bu gecelerde melekler sabaha kadar ne yapar? Yani, İner ve Allah hazze ve celle yok mu benden isteyen? Onu affedeyim. Yok mu? benden mağfiret diye onun ne yapayım bağışlayayım <gülüyor> de Allah Azze ve Celle affetmeli istedim Rabbim bizleri de bağışlasın <gülüyor> bizleri affetsin keremi kerem boldur Rabbim bizleri hayırlı rızıklar <gülüyor> versin demek ki tövbe kapısı neymiş açık şimdi hadisimiz bu hadise hiçbir şey eklemeden çıkarmadan Rabbimiz bizde bizin burada ne anlamamızı murat etti, buna bakıyor. İlmiyle amel eden âlimin ilmi, calilin çokça yaptığı ibadetten neymiş? Daha üstü. Şimdi öyle âlimler vardır, ilim eder, sadece farzları kılar. Abid kimdir? Bilmediğine amel edenlerdir. Yani bol bol ibadet eder ama cahildir. 99 kişiyi öldüren hangisine gitti? Cahilde gitti. gitti. Önce abide gitti. Ama baktı ki istediği cevap yok. Onun da kellesini ne yaptı? <gülüyor> Aldı. Halk arasında ne derler? Yarım doktor canda, yarım, yarım hocada dinden. Bu sefer hoca canında ne yaptı? Oldu. Evet, demek ki, iyi bilmeniz lazım. Yarım hoca olursanız, böyle birisi karşınıza çıkarsa <gülüyor> ellerinizi ne yapar,、evet. alabilir. Bu ihtimali her zaman aklınızda tutun. Evet, demek ki insan iyi kimselerle beraber olsa, bu kadar günahı ne yapmazmış, İşlemez.、evet. işlemezmiş. İnsanın kavmi, kanalıcı, umarboğaz, Her türlü günah işleyen olamaz mı? Olamaz. Onlardan soyutlanmamaz mı? Soyutlanmamaz. Demek ki hicret Müslüman'a neymiş? Fars. Farsmış. Hicret deyince ne anlıyorsunuz? Kümrüler. Şeytan diyarından karimler. Hicret ikiye ayrılır. Birisi maddi yani fakirsindir. Mesela Avrupa'ya çalışmaya gidiyor. Ya, Arabistan adam ne yapıyor? Çalışmaya gidiyor. Hayat、evet, Ankara'yı bırakıyor, başka bir yere ne yapıyor? Çalışmaya gidiyor. Yani bulunduğun ortamdan daha rahat edeceğin bir ortama ne yapabilirsin, gidebilirsin. Bu da maddi hicrettir. Ama cinsine ona nedir? Taabidir. Bir de manevi hicret vardır. Nedir bu hicret? Küfür, şirk, bidat ortamından olmayan bir ortama veya küfür şirk ortamında yine küfür şirk ortamında ama bir ortamda can mal ız emniyet yoktur ama öbür tarafta nedir vardır daha az olan yere nedir icretdir cinsin de şeyde nedir ona tabi idi asıl bize gerekli olan nedir bu bölgesidir dinin emrettiği alimin emrettiği de neymiş sen orada ne yapma bulun orada durursan Sen bu tövbe de ne yapamazsın? Sadık kalamazsın. Falan yerde iyi insanlar var. Şimdi düşünün, herkes kendini kontrol etsin. İyi, burada kötü dediğiniz bir arkadaş var mı? Herkesin geldiği bir ortam var değil mi? Çalışma ortamı, iş ortamı, işveren ortamı, veya patron ortamı, işçi ortamı. Yani herhangi bir iş, resmi dairesinde. oradaki olduğunuz ortamımızda şu insanların arasında olduğunuz ortamımız aynı mı? Evet, evet. Hatice'nin anlatmak istediği bu işte. İyi insanlarla, i̇yi insanlarla beraber olsun. İyi insanlarla beraber olan ne yapar? İyi işler yapar. Burada şu da kast ediliyor. Olsun uyumak isteyelim, uyusun. Havetlere mi bak? Gerek yok. Şimdi, iyi insanlarla beraber olmanın iki faydası var. Birincisi, insan başka bir yere de gitse bu havayı hep ne yapar? Gözler, eleffüs eder. İkincisi, hiç çaktırmadan cehalete gider. Üçüncüsü, hiç tatmadığı ne yapar? Duyguları tadar. Tekrar hadise dönerim. 99 kişiyi öldüren adam kimi tatar? Kimi tatar? İkinci orayı bir takmış Allah, ikinci orayı bir takmış Allah, ikinci orayı bir takmış Allah, ikinci orayı bir takmış Allah, ikinci orayı bir takmış Allah, ikinci orayı bir takmış Allah yani iyi insanların yanına gelen hemen iyiyi almaya hemen kötüden uzak durmaya ne yapar? Ne yapar? Yani Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam insanlar madenler gibidir diyor, işledikçe ne yapar? Uşunda bırakırsam, böyle kalır. Öyle kalır. Ama işledikçe madenler gibidir. Benim mesleğen dövür döküyor. Ateşin içine nadenin attığında ne yapar? Yüksek harareti de buldu mu? Yani imtihanlarla karşı karşıya geldi mi? Cudruflara ayırıp gelmiştir. Pislik gider öz kalır. Ama birçok insan imtihana tabi tutulmadıkça Müslümanlıklarını bile ispat edemezler. Bunu şöyle izah edeyim, yanlış anlaşılmasın. Allah'ın hikmetinden sual olamaz. Bir adam ömrü boyunca rahat yaşamıştır, rahat bir şekilde ölür. Eğer o adam fakir duruma gülseydi inanın belki Allah'a hizmet etmezdi. Öyle insanlar vardır ki hep fakir yaşamış ve fakir ölmüştür. Kim bilir o adam zengin olsaydı Belki çok farklı olacak insanlara ne yapacak, tepe den bakacak mı? Veya bu aynen kızının deniz sahilinde öldürdüğü çocuk, buraya gelmek istiyorum, nasıl anlatmak istediğim, tutuyor hemen kafayı koparıyor. Muhsinül Aleyhisselam daha bir sahibi bir çocuğun kafasını niye koparttın? Yaşasaydı bu anne ve babası salihlerdendi, bunların ameline ne yapacak? zarar getirecektir. Demek ki bizim bilmediğimiz fakat Allah'ın yanında olan sebebi, hikmeti olan birçok mesele var. Oraya kafayı ne yapmayacağız? Ufak bulacağız. Demek ki iyi kimselerle beraber olma insana her halükarda ne yapıyormuş? Hayatına fayda veriyor. Devam edelim. Kişi günahlara bulaşmasına, haramlarına düşmesine sebep olacak Her türlü yerlerden, kişilerden ve işlerden uzak durmak zorundasınız. Bir örnek verelim. Nisan suresi miydi? Ancak pislik olan insanlar, pisliklerde, yani zina eden erkekler, zina eden kadınlardan, zina eden kadınlardan, zina eden erkeklerle evlenemiyorlar. Nisa'da mıydı? Norsuz.、Evet. Hemeni duymuyoruz. Nosurası üç uygulaması. Üç uygulaması. Evet. Yirmi beşlerde. Peki sebebin huzurunu biliyor musunuz? Evet. Sahabeler biliyorsunuz İslam geldiğimde hep olaylara binayen peyder pey inmiştir. İçki Alabildi. Zina, kimin kimin evinden çıktığı belirsiz de, hem de bir kadına bir kişi değil, on kişi veya sırayla yüz kişi giden ne vardı? vardı. Çocuk olduğunda hamile kalıp çocuk doğduğunda, çocuğun elinden kırk kavie gelir. Soylu bilimci insanlar vardı. Beraber olduğu bütün erkekler çağrılır. Onlar tek tek yüzlerine bakar. Ah bunun oğlu de, kadının karısı, çocukluğun. çocuğu olur. Böyle bir ortam demek ki kadın ve içki had safhalı. Sahabenin birisi Mekke'de fahişelik yapan Anak isimli bir kadını çok sever. Allah Resulü'ne diyor ki Allah Resulü ben onu çok seviyorum. Almak istiyorum. Hayır. Yani pislik bir müşrik birini bir ne yapamazsın? Alamazsın. Ama sahabe gönlünde ne yapamıyor? Ferman bulamıyor ve gizlice Mekke'ye gidiyor. Anakla beraber oluyor. Anak buna tabi parasını da verince güzel muamele yapıyor. Diyor ki ben iman ettim, Medine'ye hicret ettim. İstersen gel, seni de götüreyim diyor. Anak hemen dışarıya çıkıyor. Muhammed'in piçi burada gelin öldürülüyor. Hemen camdan atladığı gibi kaçıyor. müşrikler peşine takılıyor, bulamıyorlar, kendisi bir kayanın altına siliyor, arayan adamlar tek tek bevlediyor, hepsi bunun üzerine ama görmüyorlar. Bu da onun cezası. Medine'ye geldiğinde ayet ediyoruz. Ne diyor Allah? Azze ve Celle. Ancak müşrik pislik kadınlar, müşrik pislik erkeklerle, müşrik erkekler de ancak müşrik pislik kadınlarla ne yapabilir? Evlenebilir. Ne yaptı bu sahada? Sağsizlik yaptı. Hayır, o tarafa hiç girmiyor. Çünkü İslam yeni ayetleri diyor, o tarafa girmiyor.、Hı? Kişi günahlara ulaşacak, her türlü işten, her türlü arkadaştan, her türlü yerden ne yapacak? Uzak duracak. Uzak durmadığı müddetçe,、Hı? o pisliğe ne yapacak? Uzak duracak. Anladınız mı? Evet. evet. Demek ki, bu gibi kıssalar, bu gibi rivayetler, her ne kadar geçmiş ümmetlerde olsalar, burada bahsedilen bir rahip dikkat ederseniz, şu an bize göre bir rahip müşrik kafir değil mi? Evet. evet, dilimize küfür etmiş. Hadis-i şerif var, Yahudilerden veya Hristiyanlardan veya her ikisinden, her kim benim ismimi duyar da iman etmeden ölürse, anlılsa ki müşrik olarak ölmüştür. Onlar seni, and olsun ki kendi çocuklarında doğayı tanırlardı. Bu da gösteriyor ki, buna rağmen geçmiş ümmetlerdeki kıssalar, uslup, buradaki kaidene, dinimize ters düşmeyecek konuları anlatmakta hiçbir sakınca değilmiş. Bunu anladınız mı? Şeriatın nesine ters bu? Helal'da haramda, akidede bir terslik var mı? Yok. Bu da gösteriyor ki konuları anlatmakta, demek ki geçmiş ümmetlerden bu rivayetleri anlatmakta neymiş bir sıkıntı yok. yok. Yani bunlar geçmişin bize kadar etmez. Ne yapamıyorsun? Diyemiyorsun. Çünkü bunu anlatan yalan söylemesi mümkün olmayan, ağzından haktan başka bir şey çıkmayan Resul anlatmıştır. Yani birisi oturup da Geçmişin masalı diye ne yapmamış? Anlatmamış bu. Allah Resulü nedir? Sözüdür. Bu da bizi ne yapar? Bağlar. Çünkü bağlamasa kendisi orada ne yapar? İfade eder. Çünkü geçmiş ümmetlere falan falan şey haram kılındı. Ama bu size değildir. Böyle bir kayıtta nedir? Yok. Evet. Gelelim diğer bir konuya. Melekler insan fırına giremiyormuş. Giremez、şey、bunlar. Peki siz tadılayabilir misiniz? Öyleyse bu rivayet aynı zamanda bizi çok uyanık olmaya itiyor. Yani Allah'la devamlı mürakabe için olacağım. İhsan içinde olacağım. Kafil ne yapmayacağım, olmayacağım. Abrahım, Kell Kör kısasını çok okudunuz mu? Anlattım. Orada. Abraş yani delisinde beyazlıklar oluşan neydi? Bitirigol. Sedef. Ekrem. Bitirigol. Değil, ekremanın içeriği değil. Bitirigol.、Ah, o işte. Ben ezberleyemeyim. Bir de başka adı daha var. Neydi? Bitirigol. Yok yok. Bir isminden var mı? Akma gelmedi. Neyse.、Bak. Sedef değil. Neyse aklıma gelmedi. Geçer mi gelmedi? Dur, ona ben bir daha var. Şimdi bu rivayetlerde bir melek insan tılığında geliyor ve abraş olan birine diyor ki Allah'tan bir şey istese ne istersin? Demek ki bir sevdiğiniz bir insan veya iyi niyetli bir insan olarak iyisi size gelip bu tür bir soru ne yapabilir? Sorabilir. Öyleyse soru soran, yanınıza gelen insanlara çok dikkat etmeniz gerekiyor. Buna anladınız mı? İşte burada da bir melek insan kılığında ne yapmış girmiş gelmiş ve burada bir imtihan söylüyoruz. Yine insanın günahı ne kadar olursa olsun rahmetinden Allah'ın ne yapmıyoruz ümidi kesmiyoruz. Ama bir bakıyorsun bir adama uçmuş ya. Biz ne diyoruz? Ulan can çıkaram, bunu buyu çıkamaz. Ve çıkmış işte. Yani bir adam 99 kişiyi öldürüyorsa, yani ne kadar milayim, ne kadar yumuşak kuylu birisinim. Demek ki suratına baksan bile korkup adam öldürecek birisindir. Yani aksi birisidir. Ve çevik ya da daha qatard birisi ki karşıdaki öldüremez ne yapmış? O hemen atik davranmış öldürmüş. Yani ne olursa olsun demek ki kuyu ne yapıyormuş? değişiyor. Yine bak öldürdü o kadar gitti ama mı da öldürüyor? Ama yüzüncü adam ona doğruyu söyleyince anında değişmeye ne yaptı? Başladı. Ve doksan dokuz kişiyi öldüren bir adamın da hakikaten serveti vardır. Öldürdü diğer adamlar bir şey yatsa. Onlara da bakmadan eyvallah etmeden ne yapıyor? Başka bir yere izzete gidiyor. Bu da gösteriyor ki günahkarın huyu da değişip tevbesi de ne yapar? Kabul. Nereye kadar? Can boğaza gelmedi. Burada dikkat edeceğiniz bir nokta var. Bu adam tövbe eder etmez ölmedi mi? Öldü. Öldü ama öleceğine ne yapıyordu? Öldü. Şimdi bu adam tövbe etti, akabinde öldü, Firavun ise ölüm meleği geldiğinde tövbe etmeye çalıştı. Bunu anladınız mı? Yani ölümçülüğe geldiğinde tövbe edersen o kabul. Ama bu adam öleceğe ne yapmıyor? Bilmiyor. Tevbe kapısı kıyamete kadar her zaman neymiş? Açıktır. Ne kadar günah işlersen işler, bir Rab'ın varlığını bilip O'na dönersen, Allah senin dünya dolusu günahla gitsen, dünya dolusu mağfiretler ne yapıyor? Karşılıyor. Yalnız burada dikkat etmeniz gereken bir nokta var. Kim İslam'a girdiğinde hal, İdişat, huy değiştirirse İslam'la geçmişinden hesabı çekilmiyor. Ama İslam'a girdin hala cahiliye adetleri üzerinde ve İslam senden bir şeyleri değiştirmiyorsa o zaman geçmişte işlediğin günahlardan da İslam'da işlediğin günahlardan da ne yapıyorsun? Hesaba çekiliyor. Burada dikkat edilmesi gereken noktalardan bir tanesi de nedir? bu. Adam her şeyle ferardak edip ne yapıyor? Söyle yine kabul oluyor yani. Söyle yine kabul oluyor.、Yani. Ama, ama geçmişinde oluyor. hesabı. Kişi. Yani、o. şöyle demin çay içtik mi? Bardaklar ne oldu?、Evet. Ne yaptık onu? Evet. Günay içtiğinde ateşte biraz yıkanacak. Temizlendikten sonra çıkacak. Olay mı? Evet. Bilmeyen bir kimse Sorunlarını halledebilmesi için Kur'an ve Sünneti bilen bir alime ne yapması? Ben de gittim diyor, sordum diyor. Hanat testi bozuyormuş diyor. İşte diyor, bir çizik var diyor. Orayı taşmıyorsa diyor, bozmazmış. Taşarsa bozar. Öbürü de diyor ki diyor, bir çizme dolusu dolarsa diyor, bozma çizmeye aşarsa diyor, bozarmış. Diyor. Şimdi, bakın bilmeyen bir insana bir soru sorarsan, o da seni ne yapıyor, dibi görünmeyen bir kuyuya atıyor, atar. Ama bak bilen birine gidersen, seni o karanlık kuyudan tak diye çeker, alır, aydınlığa ne yapar? Kutur, bir kuyudan uzak durur, bırak karanlık ve sen birine muhtaçsın. Sen Kur'an sünnetten amel et, sana hiçbir şey ne yapmaz? Olmaz ki. Demek ki bilen birine soracaksın. Sorusun sor, ama ancak zikir etilene sor. Sordun her dilenin üzerinde bir dilem var. Hangi dil? Bakarsın öyle bakmazsın. Kitabı çok attıktısa okumayı bırakmasın, değil mi?、Anladım. Ama sen ilk okuyacağın kuran Yusuf 70 satır diyor fısı. Evet, her dilemin üzerinde ne var? Bir dilem. Ta bu arşa kadar. Ne yapar? gider. O yüzden de bu alim bana yeter. Öbür alim ondan belki farklı bir konuyu biliyor. Sahabeye bakıyorsun. Felalı haramı en iyi kim biliyor? Mas. Ferahizi kim biliyor? Zeyn. Yani herkes kendini ne yapamıyor? Cesaretli göremiyor. Demek ki onun uzman olduğu bir yer var. Onun ne var? Uzman olduğu bir yer var. Veyahut、bir doktoru düşünün. Ben doktorum diye vücudunun her tarafını ameliyat yapabiliyor mu? Herkesin yoğunlaştığı ne var? Bir、Aynen. bölge var. İşte ilimle nedir? Böyledir. Senin kabul neyse o kadar. Gerisi kabul. İlim nedir? Bir deriyadır. Ama ilim ettikçe, amel ettikçe ve Allah'ın sevdiği işleri işledikçe Allah senin anlayışını ne yapar? Arttır. Yoksa ne olur? Ramazan. Belki büyük dersin kitabı.、Şey. Çeker gider. Taşır ama. Bir şey bilmez. Veyahut geçen、e, ilmiyle amir olmayan alimlerden bahsederken en son kullandığım cümle neydi? Suyu. Sen sorduğun için kaç aylık sınır diye sormuştun mu? Neydi o cümle? Deve sırtında su varken çölde ölen deve mi salip? Su suduktan. Su suduktan ölen deve mi salip? uyku rehavet olabilir. İlmiyle amil olmayan bir adamın misali çölde yükü su sandıkları olan susuzluktan ölen deveye beyazdır. Demek ki deve taşıdığı yükü ne oldu? Ne yapıyor? Bilmiyor. Hem de çölde. Sırtında su var ama susuzluktan ne yapıyor? Ölüyor. İşte ilmiyle amil olmayan insan da neymiş? Ona benzer. Sen de gider böyle devrelere şey gibi, böyle bilgisizlere sorarsan sen de aynı köyde, hem de suyun içinde ne amarsın? Kurs, nasıl soruyorsun hem de suyun yanında. Evet. Demek ki soruları bilen bir insana soracaksınız. Evet. Gelelim önemli bir maddeden. İnsanlar en çok kime? Ömer bir gün diyor, indi ki, şuna kim kefiri oluyor? Saad benim belisi diyor ki, benim. Niye diyor? Bu kadar güzel namaz kıldık. Sen diyor, bunla yolculuk yaptın mı? Yok diyor. Ticaret yaptın mı diyor? Yok diyor. Komşul mu diyor? Yok diyor. Şövalacı görüyor mu diyor? Çünkü biz Allah Resulüm zamanında. Ancak bu üç şeyden birisi olduğunda ona kefir olurdun diyor. Ama diyor çok güzel namaz gidiyor. Şimdi gelelim buraya. Abid birisi kim bu? Böyle bol bol nafile ibadet yapar, oruç tutan. Yani hak içinde hep böyle, şimdi Fethullah güler mi in insanlar içinde çok böyle albedisi olan veyahut tasavvufcu şehrer mi yoksa ilim ehli mi? Hangisi? Evet, Adam geliyor dükkana bir şey soruyor ben de hep hediye kitabı var adamım takmıyor bile illa şeytin veya bir、e, uçan vacha insanların kitabını soruyor hediye kitabı var dedim beş banka gidiyorum yani kimin yapıyor abid abid kim insanlar dört şeylerin insandan çektiği gibi hiçbir şeyden ne yapmıyordu çekmiyor Çek. bir bilmiyordu ama etmiyordu. Başka? Amelsiz ilim edenler. Amelsiz ilim edenler. Amelsiz. Amelsiz. Amelsiz. Amel edenler. Amel edenler. Amel edenler. Amel edenler. Sonra? İlmi öğrenene engel olandan. Engel, engel olandan. İlmi öğrenene. İlmi öğrenene saçmayanlar. Bakın buradaki abid bilmediğine ne yapar? Amel edenler. Böyle birine gidip de fetva sorarsanız ne yapar? Fethullah gülüne gidiyorlar kaderi sormuşlar. Asrın getirdiği tereddütlerde yazıyor. Bakın. Çok büyük bir ağır değil mi? Yani buralara barınamadı tamam. Var kararlı oturuyorum. Kadirah anlatıyor arkadaşlar. Bakın. Allah'ın şeklini çizmişler. Haşa. Eli böyle ağzında düşünen bir adam. Burada. Şurası dal. Şurası uçurum. Köprü var. Şunun içinde tünel var. Şurada köprü. Tren geliyor. Nereye girdi? Tünele girdi. Köprüden geçip ömrü tünelden çıkıp gidecek. Köprü uçmuş. Tren de hızla giriyor. Hadi. Anladınız mı? Şekil olarak. Adam anlamamış ki, anlamaz. Bir de kitabın adı. Aslan getirdiği tehditler yani şüphelere ne yapıyor? Cevap vererek seni ne yapıyor? Aydınlatma yoluna giriyor. Adamda yok ki seni daha çok şüpheye atıyor. Yani kader müsskulatım yoksa bile artık müsskulatım <gülüyor> başladı. <gülüyor> <Başlar. gülüyor> Biz kaderi anlatırken nasıl anlatıyoruz? <gülüyor> bir, Allah bir, dur konuşacağım her şey Allah'tan ya da Yusuf anlatacak. Ki kader Allah'ın kullar üzerinde bir sırdır. Üç, tevhidten sonra en çok rivayet olan, ayet hadis olan bir mesel.、Evet. Dört, sahabe senin aklına bile gelmeyecek her soruyu sormuş, cevap gelmiş. Beş, onların durduğu yerin senin de dur. Ne demek ki burada bir şey pişirmemiş? Okusa, ilim sahibi olsa sana yeterliceği ayet. Ya da nedir hadis veya her ikisi demek ki abit bir kimseye bir konuyu gidip de feth bar sorarsa inşallah ona birisi böyle bir zâlim dek gelip ne yapar mı? <gülüyor>、evet. Ama adam da hala karanlıkta gider yine katil yaparmış yani ona hiçbir faydası nedir olmaz diyor. Evet alim bir kimse ne yaparmış? İnsani önce o düştüğü çukurdan çıkabiliyor. Ümitsizlikte ne yapıyor? O tarafa korkulabiliyor. Ve arkasında elinden tutuyor, sen falan yere git. Tövbedersin, Allah seni ne yapar? Tövbeder diyor,、evet. karanlıktan aydınlığa çıkarıyor. E,、evet. tövbe etmeyen kimse, günahlara teşvik eden kimselerden ve günahların işlendiği yerlerden uzaklaşmalı. Tövbe etmeyen kimse niye etmez? Günah bölgesinde olduğu için. Bakacak şimdi tövbe etsen, ben ben bu tövbeye sadık olamam ki diyecek. Adam gelir beni ne yapar? Ona tefeler.、E, birini öldürdüyse taş altından çıkmadık muhakkak onun ne sıla, akrabası var bir şeyleri var. Ki geçmişin en büyük bedelleri neydi? Han da akrabalarımız. Bu da. Tövbe eden insan oradan ne yapacak? Uzaklaşacak. Bu aynı zamanda zina eden birisi bekarsa yüz sopa vurulunca ne yapılıyor? O bölgede sürgün ediliyor. Neden? Çünkü orada dursa bu mesele ne yapılacak? Bilinecek. Muhakkak bunun akabinde daha büyük belalar ne yapar? Gelir. Ama insan bir sene oradan kayboldu mu yavaş yavaş acı azalır. Sonra derin ki ya bak adama 100 sopa vurur. Bir tane mi vurur? 2 mi? 3 mi? Siz hiç kırbaçlanan adam gördünüz mü? Ondan sonra herif de havuz alamaz. Buna 100 tane var. Ne yapar?、Ha、i̇şte ya, burada karşılığını ne yaptı? Buldu der adamın en azından rahatlar. Bir senede gitti mi e şimdi düşün evim var, işim var, akraban var bir sene bu bölgeye uğramayacağım deniyor. Adam artık ne yapıyor? Kaip. Sıfırdan başlayan ya、yani. ceza, hafif bir ceza değil ki arkasından gelen bir daha bunu ne yapaması yapaması. Evet. Günahlardan tövbeden kimse iyi olan kimselere dost edinmelidir. Artık eski arkadaşlıkları ne yapacak? Bırakacak. Bırakmasa bir、e, kişi araya gidiyorsa sen de araya girecek. Ya gel, vallahi gidelim, vallahi bitecek. Misale.、Yani. Gezsin ama ne giderip herkes sinemaya gidecek ki? Ya ben haftada bir böyle büyük bir restorantta gidip yemek yemese rahat edemem. Veya ya ben falan yerlerde gidip gezmese olmaz. Onu ne yapacak? Buraya götürecek, şunu yapacak, bunu yapacak derken ne oldu size dünya ya da Allah Allah? Sorma. Dünya öyle ilerleyecek miydi? Değil mi? Hadi bakalım. Sakar cehennem mi diyor? Allah'a emanet olun. Demek ki dost edilen dost kimdir? Senden bir menfaat ilişkisi olan değil. Çünkü menfaat ilişkisi olan insan ne yapar? Bitti mi düşmüyor.、Evet. Bahane düşmüyor.、Evet. Selam vardı.、Evet. Menfaat bitti.、Evet. Ama Müslümanların arasında menfaat bittse dahi selam bitmez. bitmez. Menfaat varsa selam da biter. Her şeyde ne yapar? Biter. Toplunda ne derler? Köprüden geçene kadar. Bir de iyilik yapan adama ay derler. O kadar kötülerdi. Ama bunlar bizim sözümüz değil. İyiliği yap, o bilmesin. hiç önemli değil. Ve günahkar insan ne yaparsa yapsın, onu ne yapacak? Küçümsemeyecek. Çünkü sen bunu dünyadan Müslüman olarak mı, kafir olarak mı ayıracaksın? Ne yapamazsın? Bilemezsin. Lokman oğluna nasihat ederken ne diyor? Oğlum, yaptığın zevk kadar bir şey dahi olsa bunu ne yapma? Küçük görme. Başa bakma, ne hariç değil. Ne yapma? Küçük görme. Yani Küçücük bir şey de olsa hayır, sana ne yapar? Hayır getirin. Küçücük bir şey de olsa onun karşılığını ne yapacak? Göreceğiz. Ama burada dikkat edilen nokta şu. <gülüyor> İmam Ebu Davud naklediyor. İki arkadaş diyor. Çok samimiler. İkisini gösteriyor. Biri Kürt, bir Türk olsun. Biri günah işliyor, birisi uzak duruyor. Uzak duran, günah işleyene ne diyor? Her günah da yakaladığında yapma. Allah'tan korkuyor. Bir gün yine yakaladığında günahtan uzak tutar. İbadete de günahkera ne diyor? Allah seni affetmeyecek, cennetine de koymayacak diye bir ifade yaparlar.、Evet. Bu da haricileri etli edir. İkisi de Allah'ın huzuruna gidiyor. Günahkera Allah ne diyor? Ahmet ile gir cennet. Diğer baklar. Ne yaptı? Bir söz. sen benim rahmetimden emin mi tutun?" diyor ve o sözüyle onu cehenneme koyuyorlar. Ebu Kureyre diyor ki vallaha ediyor, kişi bir söz söyledi hem dünyasını hem ahiretini ne yaptı? Kararttı.、Evet. Kardeşler çok dikkat edin. Kişi ne kadar günahkar oluyorsunuz. Bugün bir arkadaş vardı, Allah iyiliğini versin. Çok kullandı bu kelimeyi. Nasihat ettikçe almadı. Kafir, müşrik ifadesini şu dilinize alıştıklar. Evet. Hacı Zakkini güzelce tespit etmeni sizin hayrınıza eğer birinin hakikaten şirkte, hakikaten küfürde olduğunu tespit etmişse ne kadar güzel bir şey davet et. İslam'a davet et onu. Sen ona kafir müşrik dersen ki Hacı Zakkini de ben müslümanım bana niye böyle diyor diyormuş. Ha bir de böyle derse sen ona daha nereye gidiyorsun? Sen şimdi ona dini neyle anlattırsan anlat, senden almaz kârdır. Onun için bizler davetçi insanlarız. Bu ifadeyi hafızamıza güzel kazımamız gerekir. Ama geçen dersi üç kere okutuydu, ne demiştin? Çiçer diyoruz, dilini başka anlatılamak için değil. Dilini ancak amel etmek için, kendisi için önemlidir. Eğer bir insan Şu tahsil ettiğini kendisi için tahsil ederse, anlatmada hiçbir sıkıntı ne yapmaz zaten, çekmez. Onun için bu tür ifadeleri, bu tür nasları sadece amel etmek için, kendiniz öğrenmek için, başkasını öğretmek için ne yapmayın, öğrenmeyin. Sakıncasına, kimin gelir, onur gelir hayır. Elbette her zaman mutlu olur. Ama bunu. Yaşamak için öğreniyorsun. Hayatta mı? Mas. Her dermiş. Sana lazım. Ben senin hadis usulünü öğrettim. Ezler için öğrettim. Ömür boyu unutamazsınız o ifadeleri. Çünkü size lazım olanı ben vermeye çalıştım. Sana her derim lazım. Anlatman için değil. Selim karşılaştığım müşkurlardan içinden çıkman için anlattım ben sana. Örnekler vererek. Yoksa bu tarım o ifadeleri ben başka uçtuktan anlatırdım. Ya Sina bugün bakamaz ama işinim geldiniz. Sağ olasın. Aynı ifadeleri size faydalı olacak şekilde getirdim. İşte Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam da geçmiş ümmetlerden bu örneği vererek hem oradaki insanları incitmedi. Çünkü o insanların içinde de bir çok katil vardı, bir çok şey vardı. Çünkü öyle bir ortamda bir incitmedi. İkincisi, onlar ne kadar günah batağında olursa olsun, onlara bir çıkışın olduğunu, rahmeti bol bir Rabb'in olduğunu, onlara ne yaptı? Hatırlat. Allah affetmeyi çok sever, Rabb'in bizleri de affetsin, razı olacağı amelleri işletsin、Amin. ve hak ehliyle salih insanlarla beraber olmayı hepimize nasip etsin. Azze ve Celle burada sırf kendi rızası için toplandığınız gibi bir gün cennette de bir araya gelmeyi ve cemalini çok görmeyi nasip etsin. Allah için hepimizi çok seviyoruz. Rabb'im sizleri cennetine koyuşsunuz. Allah'a emanet olun. Allah'a emanet olun. Allah'a emanet olun. Allah'a emanet olun. Allah'a emanet olun. Allah'a emanet olun. Allah'a emanet olun.